Er Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala ve ashabihi ve men tebiahum bi ihsanim ila yevmi الدin. Değerli kardeşlerim, İmam Ebu Zekeriya Yahya İbn-i Saraf Ennebevi'nin riyad Salihin adlı kitabını sizlerle beraber okumaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Geçen haftaki ilk dersimizde bu alimle ilgili hayatıyla kaleme aldığı eserleriyle ilgili bir mukaddime bir sunuş yapmış. Ondan sonra kitabımızın ilk babına, ilk bölümüne girmiştik. İfade ettiğimiz üzere müellif rahimahullah kısa bir süre yaşamış. Bizler için genç sayılabilecek bir yaşta dünyadan ayrılmış ancak arkasından çok önemli eserler, çok önemli kitaplar bırakmış bir alim. Birçok fende, birçok alanda önemli eserler telif etmiş ve kendisinden sonra bu kitaplar ilim talebeleri alimler tarafından kabul görmüş bir alim. Bizlere İmam-ı bu şöhret yapmış alimler tarafından kabul görmüş kitaplarından kim birkaç isim verebilir? Evet, evet, ama... evet İmam-ı el-ezkar. Hatta demişti ki insanlar o zaman öyle, öyle bir Darbu mesela mesel, atasöz söylenirmiş ki, ezkarla alakalı. Ne, der, ne derlermiş? Ev-i Nisab, Ezkar kitabını al. Evet, bi'iddar veşteril ezkar. Böyle derlermiş bu kitapla ilgili olarak. Yine İmam-ı Mev'inin yazmış olduğu eserlerden başka ne var? E... Evet, 40 hadis, el-erba'un el-nevaviyye kitabı var. Evet, başka hadis kitapların yazmış e olduğu şerhlerden. Necesi? Evet, Sahih-i Nuslim'e yazmış olduğu şerhi var. Başka fıkıhla ilgili yazmış olduğu kitaplardan hatırlıyor musunuz Hasan? Tefsirle alakalı yazdığı var. Yani fıkıh. Fıkıhla alakalı ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Şirazi'nin Mahazzebine ne var? Şey, Mecmu ne? adlı kitabı var. Büyük bir kitap. Önemli bir kitap. Ramda talebin adlı kitabı var Şafii fıkında. Bunların hepsini size geçen hafta bilgi vermiştik. Ve konuyla ilgili bir hadiste açıklamıştık. İmam Nevi'nin kitabına koymuş olduğu ilk hadis kimin rivayet etmiş olduğu hadisti sahabelerden Ömer, Ömer radıyallahu, radıyallahu anhın rivayet olmuş oldu, etmiş olduğu bu hadis Ömer radıyallahu anhın neydi künyesi Ebu Abu Haus ne demekti Hasan Esed. Esed. Esed Aslan demekti ilk hadiste demişti ki Ömer ibn al radıyallahu anh Seyyit Rasulullah sallallahu aleyhi sallam, "İnna al-âmalu bil-niyyat", tamam? "İnna al-âmalu bil-niyyat". Biz bu hadisin bu bölümünü iki türlü anlaşıldığını söylemiştik. Alimler bu bölümü iki türlü anlıyorlar demiştik. Neydi o görüşler? İki anlayış, iki görüş. Evet, makbuldur. ameller ancak niyetlerle makbuldur. "İnna al-âmalu ve hefesadan bir sebebini niyet diyor alimler yani amellerin sıhhati, kabulü fasit olması bozuk olması sahih olması neye bağlıdır <gülüyor> niyetlere bağlıdır doğru olan mananın da bu olduğunu söyledik bir de başka bir görüş vardı inlemel amalu bin niyetten ne anlaşıldığını söylüyordu alimler her şey niyetle yani sanki ne bir aneseret mesela bu ifadeyle insanların vakasından yani insanların halini, durumunu bize anlatıyor, bize açıklıyor. Diyor ki, yani ameller hiçbir amel olmasın ki, hiçbir amel yapılmasın ki, onu yapan kişi bu ameli bir niyete binaen yapmış olmasın. Yani sanki var olan bir şeyden haber veriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ancak doğru olan görüşün, tercih edilen görüşün hangisi olduğunu söyledik? İlk. Bugün söylediğimiz ilk. Ameller, niyetlerle ancak makbuldur. Niyetsiz bir amel makbul olmaz. Zaten bab başlığımızda neydi? Bab-ül ihlasi ve ihdar-ül niyeti fi cemii'l a'mali vel akvali el barizleti vel kafiyye. Yani gizli ve açık. Tüm amellerde ve sözlerde ihlaslı olmak ve niyet etmek. Niyet, niyet ile bütün bu amelleri başlamakla ilgili bab. Bununla ilgili ve ellif rahimahullah. Bizlere ayetleri zikretti. İlk hadisi zikretti ki bu hadis İmam Buhari de kitabına bu hadisten başlamış. İkinci hadis olarak müellif bu burada Ayşe radıyallahu anha'dan bir rivayete bulunuyor. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh, anha anha قال sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. يغزو Bir ordu Kabe'ye gelip saldıracak, gaz verecek Bu silahlarını ordusunu toplamış bir ordu. Geniş bir toprak üzerinde diyor, bir araya gelip bunlar toplanınca, onlar bir arada bulununca, Allah-u Teala onları yerin dibine getirecek, yere sokacak, onları helak edecek. Ordunun tüm efradı, tüm bireyleri, Allah-u Teala'nın bu göndermiş olduğu belayla yerle bir olacak. Ondan da kimse kurtulamayacak. Galet. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a. Kultu ya Resulallah. Keyfe yuksafu bi evvelihim ve ahirihim ve fihim esvâquhum ve men neyse minhum. Ey Allah'ın Resulü. Yani sen dedin ki ordunun tümü başından sonuna hepsi yere geçirecek. Yerle bir olacak. Helak olacak. Ama onların içinde Onlarla birlikte onlardan olmayan ama yorula çıkarılmış, kendi isteklerinizle de olmasa da insanlar var. <gülüyor> o ordunun içinde onlarla birlikte onlara alışveriş yapan, bir şeyler satan, çarşıları, pazarları var. Büyük bir ordu. Bunların günahı ne? Onların niyeti o orduda bulunan askerler gibi, savaşta çıkan askerler gibi Kabe'yi etmek, yıkmak değil. Ama onlar da helak oluyor bu orduyla. Bunu soruyor Ayşe radıyallahu anh ha. Ne diyor Aleyhisselatu Vesselam? Ne diyor? "Qal yuxsefu bi awalihim ve akhirihim". Evet, onların başından sonuna kadar olan ordunun hepsi, tümü helak olacak, yere getirilecek. "Sumbu baghfuna alaniyatihii". Ne her biri niyetlerine göre dirilecek, harş olmayacak, dirileceğiz. Hani bu mesele Türkiye'de de çok konuşulmuştu depremle ilgili olarak. Ya Allah Teala neden televizyonlarda görüyorduk? Doktor kılıklı, profesör kılıklı insanlar çıkıp ee, bir şeyler söylemeye çalışıyorlardı. allah Teala neden suçu olmayan, günah olmayan insanların canını bu depremde alıyor, çoluğun, çocuğun ee, bir suçu yok. Demek ki bunlar ilahi bir ikaz değil. Bu böyle tabiat doğanın gerektirdiği bir sarsıntı. Herkesi kapsayan, öldüren bir sarsıntı. Şayet allah Teala tarafından ilahi bir ikaz olsaydı ne olmazdı? Çoluk çocuk, küçükler ölmezdi tarzında ifadeler söyleyerek ne yapıyorlar? Bu tür afetlerin felaketlerin ilahi bir ikaz olduğunu inkar etmeye çalışıyorlar. Hadis çok açık. Nebi Aleyhisselam diyor ki: Tüm meyubat ona alaniyeti, Ordunun hepsi helak olacak. İçinde bulunanların hepsi helak olacak. Ancak herkes niyetlerine göre ahirette haşol olacak. İnne ma li kullimriin maaneva. Herkesin niyet ettiğine göre bir nevi var ahirette karşılığı var. Yapmış olduğu amelin karşılığı var. Hemen sonra diğer, üçüncü hadise geçiyoruz. An Aişe'de radıyallahu anha kâlet kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Aişe radıyallahu anha nebiyyü aleyhissalatu şöyle dediğini buyurdu. La hicrata ba'del feth Mekke'nin fethinden sonra ne yoktur? Hicret yoktur. Velakin cihadun veliyye Ancak ne vardır? Cihad ve niyet vardır. Ene stun firtun fen firu. Cihat çağrıldığınız zaman meşru olan veliül emriniz, yöneticiniz sizleri cihata çağırıp davet ettiği zaman ne yapın diyor? Fen <gülüyor> firu. onun davetine icabet edin. Şimdi Nebiyo Aleyhisselatü Aleyhisselam'ın başka bir hadisinde diyor ki Aleyhisselatü Vesselam "La tanqatu'ul hijretu hatta tanqata'et tevbe." Tevbenin zamanı bitinceye dek Hicret de ne yapacak? Sürecek, devam edecek. Yani hicret kesilmeyecek. Tövbe var olduğu sürece, tövbe kapısı açık olduğu sürece, hicret de açık olacak. Hicret de devam edecek. Bu hadisi bu Davud ve İmam Ahmed rivayet ediyor. وَلَا تَنْقَتْعُوا التَّوْبَةُ حَتَّى تَخْرُجَسْ شَمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا Güneş batıdan doğuncaya dek de tövbe ne yapacak? kesilmeyecek. Tövbe kapısı açık olmaya devam edecek. Şimdi hadiste Ayşe radıyallahu anh Peygamberimizin şöyle buyurduğunu söylüyor. La hicrata ba'del fethi. Artık Mekke'nin fethinden sonra ne yoktur? Hicret yoktur. Diğer bir hadiste de ne diyor? La tenkati'ul hicratu hatta tenkati'at tevbe. Tevbe kesilene dek, tevbe bitene dek, tevbe kapısı kapanana dek Hicret kapısı da ne yapmayacak? Kapanmayacak. Nasıl anlayacağız bu iki hadisi arkadaşlar? Yani burada Aleyhisselatü Vesselam'ın Riyad-ı olan hadiste nefret ettiği hicret hangi hicret? Yani bu iki hadis arasında zahiren baktığımız zaman bir çelişki var mı? Var gibi gözüyor zahir olarak. Lafızlara baktığımız zaman. Ama mana olarak aslında bir tenakuz bir çelişki yok. Birisinde hicret bitmiştir artık. Mekke'nin fethinden sonra hicret yok artık diyor. Birisinde de diyor ki tövbe kapısı kapanıncaya dek, insanların tövbeleri kendilerinden kabul oluncaya dek hicret de devam edecek. halimler tabii ki yani bazı man kafalı var, eksik kafalı var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tarz hadislerini bir araya getirerek işte bakın görün hadisler birbirine çelişiyor. Bunlar ravilerin yorumları. Birisinde hicret yok diyor. Deresinde tecretin tövbetin tövbe kapısı kapanana dek hicret de vardır diyor. O halde bunların nefsleri, ahillerin akıllarında kalan manalarla rivayet ettikleri şeylerdir, sözlerdir. Bu kadar böyle hadislere çok böyle sarılmaya, dinin merkezine oturtmaya, Kur'anla birlikte ahkamla, akide de kullanmaya gerek olan şeyler değil diyerek bugün maalesef kitaplar bile telif ediyor. Sen duydum, adam bununla ilgili telif yazmış bu de birbirine taarruz eden hadisleri toplamaya çalışmış. Ama neye göre? Onun aklına göre taarruz. Yani bir insanın ilmi derin olmadığı olmazsa, yüzeysel satıfi ise hadislere bakar, çok hadis de okuyabilir. Der ki Allah Allah, bu mu sahih, bu mu sahi? Ama ilim ehli böyle yaklaşmıyor. İlim ehli hadislerin tümüne bir bütün olarak bakıyor. Biliyorlar ki Nebi Vesselam'ın sözleri ne olmaz? Birbiriyle ters düşmez. Aleyhisselatü Vesselam beyaz dediği şey başka bir yerde siyah demez değil mi? Demek ki onun bir neyi var? Şerhi var, açıklaması var. Tevhidi değil arkadaşlar. Tahrihi değil. Şerhi. Hangi manaya geldi? Alimler de şöyle ifade ediyor: Mekke'nin fethinden sonra artık Mekke'den çıkmak Mekke'den çıkarak başka bir yere hicret etmeye gerek. Yok böyle bir hicret artık bitmiştir. Ya çünkü zaten Mekke ne oldu? Fethedildi, İslam toprağı oldu. İslam beldesi oldu, İslam ülkesi oldu. Bu yüzden <gülüyor> la hicrate badel fetih. fetih. Artık Mekke'nin fetihinden sonra insanların oradan hicret etmeye ihtiyacı yok. Ama hicret kıyamete dek nedir arkadaşlar? Bakidir. Hicret kıyamete dek ne yapacak? Devam edecek. <gülüyor> Ta ki tövbe kesilinceye, kabul olunmayıncaya dek. O da ne zaman? Güneşin batıdan, batıdan doğması. Ve Revi Aleyhisselatü Vesselam diyor velakin cihadun veniyye ancak ne var? Mekke'den fetih yoksa artık ne var? Cihad var. Cihad var. Mekkeler ancak ne için çıkılabilir artık? Cihad için çıkılabilir. Başka toprakları hicrede hicret etmeye gerek yok. Allah'ın evi orada, Beytullah orada artık İslam olmuş, putlar bir kılmış, yerle bir olmuş, tevhid yerleşmiş. Sen artık oradan cihad için çıkacaksın. Ve cihadı kalbinde, niyetinde tutarak sürekli hazır ederek ne yapacaksın? Sen çağrıldığın zaman, davet olunduğun zaman o niyetini hemen hayata geçireceksin. Ve bu şekilde de Mekke'den cihad için çıkmış olacaksın ve bu niyeti kalbinde taşıyarak Allah yolunda cihad etme niyetini kalbinde, salih niyeti taşıyarak Allah için bu şeyden ancak bu şekilde çıkacaksın. Hemen dördüncü hadise geçiyoruz. An Ebi Abdillah, Cabir bin Abdullah el-Ansari radıyallahu anh. Cabir İbni diyor ki, قال, ma an nebí, sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi Aleyhisselatü Vesselam birlikte bir savaşa çıkmıştık. Fekal in bil medineti la rijalan ma asirtum mesiran ve la taatum vadian illa kanu çıkmış. Medineden ayrılmış. Diğerlere gidiyor fethetmeye. Bir yerlere gidiyor oraya İslam davetini ulaştırmaya. İslam sancağını ulaştırmaya. Bir de Medine'de kalan insanlar var. O orduya katılamayan. Ancak niyetlerinde o orduyla beraber olmak, o, o, o orduyla beraber olmak isteyen insanlar var. Aleyhisselatü Vesselam yanındaki insanlara şunu müjdeliyor. Dikkat edin, İmam-ı bu başlıkta ihlas ve niyet. Biraz sonra hadisler gelecek. İnsan insan bir işe yapmaya koyulur, niyet eder. Ancak o işi yapamazsa ne yapar arkadaşlar? Yapmış gibi Niyetinin ecrini alır. Dikkat edin, niyetinin ecrini alır. Niyetinin karşılığını alır. Yapan kişinin yaptığı sevabı almaz niyetinin ecrini alır. Onu yapmaya niyet etmiş, onu yapmaya niyet eden kişinin ecri karşılığı neyse onu alır. Bu önemli. İşte Aleyhissalatu vesselam yanındaki ashabına diyor ki: "İnne bil medineti la ma sirtum mesiran siz ne kadar yürürseniz yürüyün yürüdüğünüz her adımda falaqatu'tun vadiyen aşıp geçtiğiniz her vadide illâ kanumakum. Onlar da sizinle beraberdir." Bu nasıl bir beraberlik? Nasıl bir beraberlik? Evet. Niyette yani Onlar da sizlerle beraber aynı niyet üzerindeler. Habesehumul marad. Peki onları Medine'de kalmaya mecbur kılan, hapseden sıkıntı ne? Niye çıkamamışlar? El marad. Hastalık. Yani hastalıktan dolayı çıkamamışlar. Hastalıktan dolayı çıkmak istiyorlar. Ancak orduya katılamıyorlar. Ve fiyriyuvaya İlla şeraku kum fil ajr. Başka bir rivayette İmam Müslim'in rivayetinde Aleyhisselam diyor ki siz atmış olduğunuz her adımda, açmış olduğunuz her vadide onlar da sizin Ecrinize, sevabınıza ortaklar. <gülüyor> Nebi Aleyhisselam buyuruyor ki Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu hadiste. Bukhari, İmam Buhari ile İmam Ahmed rivayet ediyor. Eğer bir kul hastalanır veya sefer olursa, o ne yapıyorsa o yazılır. Sağlıklı iken. Bir kul hastalanır yahut sefere çıkar, yollara çıkarsa ona hastalığı yokken sağlıklı bir insanken yapmış olduğu amellerinin aynısı ve mukimken, seferde değilken yapmış olduğu amellerin aynısı ona yazılır. Yani bizden beri gelin yolcular çıktı. Otobüsten gidiyor Ankara'ya veya başka bir yere. Cemaatle namazı kaçırıyor. İçi parçalanıyor. Ve bu, ve bu insan normalde zaten cemaatle namaz kılmak farz biliyorsunuz. Namazlarını cemaatle kılan bir insan. Düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala o otobüste yolculuğu esnasında cemaate katılamasa bile <gülüyor> onun cemaate katılıyormuş gibi neyi var arkadaşlar? Sevabı var. Niyetine bina etti. Salih niyetine binaen. Hazardayken yolculuk esnasında olmadan önce kendi yaşamış olduğu şehirde sürekli cemaate gidip geliyorsa nasıl bir cevap alıyorsa çıktığında da aynı sevabı o, o insan ne yapıyor arkadaşlar? Alıyor. Baya bir adam hasta. Hastane yapmış, ameliyat olmuş. Habire caminin ezanlar okunuyor. O adam serumlar bağlı, yerinden kıpırdayamıyordu o cemaate gidenler o sevabı alıyorlar. Bu kimse, bu kimse de niyetiyle ne yapıyor? Ecrini alıyor. Sevabını <gülüyor> alıyor. Bu sebeple Nebi Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz hadisi, bir kişiden bahsediyor. Allah-u Teala'nın kendisine mal vermeyip, para vermeyip ancak o kimsenin fakir olmasına rağmen Allah'ın mal verip, para verip Allah yolunda, kendi yolunda harcadığı kulu görerek benim de param olsa, ben de onun gibi Allah yolunda harcarım diyen adam hakkında ne diyor? Aleyhisselatü vesselam. Diyor ki, فَهُوَ بِن۪يَتِهِ فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَى İşte bu, bu niyette olan kimsenin aldığı niyet sevabıyla o fakirler Allah yolunda harcayan zenginin niyet sevabı nedir? سَوَى Aynı, eşit. Onun için arkadaşlar niyet çok önemli camiye gidiyorsun. Evinden çıktın. Öğlen namazı var. Bir yere daha uğrayacaksın diyelim. Önce camiye gittin. Çünkü hadis yiyecektir aslında. Her attığın adımda bir derecen yükseliyor. Bir makam yükseliyor. Ama evden çıktın, geziyorsun, dolaşıyorsun diğerlere gidiyorsun. Ezan okulunu camiye gidiyorsun. E burada niyet etmedin. Sen sadece cemaate gidiyorsun. Cemaatle namazlıklıyorsun. Bu ecra alıyorsun. Yani zeki adam, akıllı adam bütün fırsatları değerlendirerek ne yapar arkadaşlar? Sabah hazinesini altır. Burada kardeşlerine hizmet ediyorsun, bardakları yapıyorsun. Kimisi var, oflayarak poflayarak yıkar, işte yine bana görev geldi, bu çayla arkadaşlarla ikram edeceğiz. Kimisi de ilim talebelerine hizmet ediyorum. O ilim talebelerine yardımcı oluyorum. İşte burada dersten sonra, almış oldukları bilgilerden sonra ben onlara hizmet ettiğimden dolayı buna ecir alıyorum. Niyetiyle. 50 kişi çay ikram edip, bu kadar ecir alan insandan aynı görev yapıp üfleyerek, üfleyerek yapıp, o işleri suya almayan insan, Dış görünüşte amel olarak, aynı ama niyet olarak, karşılık olarak farklı. Beşinci hadise geçiyoruz arkadaşlar. Ve an Ebi Yazid, Ma'an İbni Yezid, İbnil Ahnes, radıyallahu anh. Ve huve ve abuhu ve cettuhu sahabiyyûn. Yani El Ahnes, Yazid ve Ma'an. Üç kişi var burada. Dede, oğlu, ve torunu. Al-Ahles, Yezid ve Ma'an. Bu üç kimse de ne? arkadaşlar? Sahabe. Allah-u Teala onlara bunu ikram edersin. Ülk bir nimet. Kâle. Kâne ebi Yezid. Şimdi Ma'an anlatıyor. Oğlu Ma'an anlatıyor. Babam Yezid diyor. Ahrecedenâ nîrâ yetesaddakû biha". فَوَضَعَهَا اِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ Babam Yezid parası vardı. Bu paralarını almış. Mescidde, camide görevli, yani güvendiği bir adama yapmış? Vermiş. Al bunu insanlara sadaka olarak dağıt diye. Baba. Kim o? Yezid. فَوَضَعَهَا اِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِتُ فَأَخَدْتُهَا فَأَتَيْتُهُ biha. Oğlu Maan'da diyor ki Ma Ben de o adamdan bu parayı aldım. Babamın sadaka olarak vermiş olduğu parayı aldım ve babamın yanına geldim bu parayla. Tabi alimler diyorlar burada o mescitte bulunan ve paranın kendisine verildiği kimse diyorlar yani ma'an denilen o çocuğa parayı niye verdi bilinmiyor. Yani belki onu fakir zannetti hak ettiğinden dolayı verdi. Yani bu da var Zahir olan da bu. Tanımadı bilmedi onun ma'an yani Yezid'in oğlu olduğunu. Fakale, <fazır> Vallahi ma iyya ki arattu. Babada görünce parayı oğlunda ya diyor. Ben bu parayı sana vermedim. Vallahi ma iyya ki arattu. Yani bu parayla seni istemedim. Sana vermek istemedim bu parayı. Fakasantu <fazır> hıila Rasulullah sallallahu aleyhi sallam diyor ki, Maan. Ben diyor, Bu meseleyi babamla olan bir tartışmayı vesselama aleyhi taşıdım. Ona götürdüm. Fakale <fazır> diyor ki, Aleyhisselam. Aleyhi Lek ma nawait ya Yazid. Baba diyor ki, Ya Yazid. Senin niyetinin karşılığı sana verilmiştir. Sana verilen yani senin kazandığın niyetine göredir. Yani Sen niyetinde ne vardı? Senin niyetinde fakire yardım etmek vardı. Sen bu niyetle verdin, bu oldu. وَلَكَ مَا أَكَثْتَ يَا مَعَنْ Sen de almış olduğun şey üzerine ne yapacaksın? Karşılığını göreceksin. Yani bunu hangi şeye binaen aldıysan fakirsin hak ettiysen bu senin hakkındır. Değilsen zaten senin hakkın olmadığı için hakkı olmayan bir şeyi almış oldun. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar Aleyhisselatü Vesselam işaret ediyor? Niyete işaret ediyor. O hacisten birçok fayda çıkarıyorlar. Mesela zekatla ilgili diyorlar ki sen paran var 100 milyar paran var ne kadar zekat vereceksin milyardan? Yüzde iki buçuk vereceksin. Yani iki buçuk milyar vereceksin. Sen baktın, fakir olduğunu zannettiğin, niyetinde onun fakir olduğunu bildiğin, gördüğün bir insana çıkardın bu parayı verdi. Ama hakikatinde de o adam zengin. Zekatı hak etmeyen bir adam. Deliyor alimler. Senin zekatın boşa mı gitti? Aleyküm Senin zekatın boşa... <gülüyor> gitmedi. Aleyhisselatü Vesselam'ın burada hizmde söylediğini biz ona ne diyoruz söylüyoruz. لَكَ مَا نَوْوَيْتَ لَكَ Sen niyetinin karşılığını aldın, sen bu nedir de Elbette araştıracaksın ama yani baktın ki fakir olarak gördün ve vermene rağmen parayı bu insan zengin çıktı. Senin artık zekatini daha iade etmene gerek, başkasına vermene gerek yok. Ve alimler diyorlar adam bir gruptan umreye gidiyor. On kişi, yirmi kişi, otuz kişi. Avam bir kimse. Meseleyle ilgili pek bilgisi yok. İnsanların duyuyor. Lebeyk Allahümme lebeyk. Lebeyke la şerike leke lebeyk. Diyerek ihrama girdiklerini. Umre. Gittikleri ibadet umre ibadeti. Ama onun aklında hac kalmış. Memleketinde hac diyebiliyor. Diyor ki lebeyke haccan. Hacca yani haccaniyet ederek diyor. <gülüyor> diyor ki alimler. Reyhanlarımızın dediği söyleni ona da söyleriz. Lekâ ma nawaita. Nedir senin yaptığın bu amel niyetine göredir dir. <gülüyor> Buna birçok âlimler ne yapmışlar fayda zikredip çıkarmışlar. 6 diye geçiyoruz. An Ebi İshak Saad Ebi Wakas Malik Ebi Uhi Ebi Abdimanaf Ebi Zohra Ebi Kilab Ebi Murra Ebi Kâb Ebu Lây radıyallahu an kim bu ahad al-ashara al-mashhud bil jannah jannatna mijran min al-alban bin aby wakas قال diyor ki sa'd radıyallahu an ja'ani rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'uduni 'am haccet al-wada' min waj'in ishtadda bi wada' olduğu o senede çok ağrım vardı. O ağrımın artmış olduğu o günlerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beni hasta ziyaret etmek için ziyarete geldi. Hastalığımdan dolayı beni ziyarete geldi. Bakın Nebih Aleyhisselatü Vesselam'ın tevazusu. Ashabından bir tanesi hastalanmış. Onu geçmiş olsun demek için. La be'se demek için. <gülüyor> Gidiyor ziyaret ediyor. Yani bu sünneti ihya etmemiz lazım arkadaşlar. Müslüman kardeşlerimizin üzerimizin, üzerimizin, üzerimizde olan haklarından bir tanesidir bu hak. Hasta ziyaret. Telefon açacaksın, evine gideceksin, hastanesine gideceksin ve bunun sevabı var yani. Akşama kadar melekler seni ne yapıyor? İstikbar ediyor. Fekultu ya Resulallah inni kad belagabî minel veca'i mâtera. Diyor ki Sa'd ibn-i ey Allah'ın Rasulü. Yani gördüğün üzere şu gördüğün hal neyim? Acım artmış durumdayım. Ve anadu mal. Ve zengin bir adamım. Param da var. Ve la yerifuni illa ibnetun li. Mirahçı olarak da arkamdan bırakacağım tek bir insan var. O da kim diyor? Bir kızım var. Bir tane kızım var diyor. Para, param da var, malım da var. Yani Sadrı bir Ebu sanki hastalanmış. Yani belki de ölürüm korkusuyla parasından kurtulmak, tasadduk etmek istiyorum. Çünkü efe etasaddaku bi bi mali. Paramın üçte ikisini. Paramın üçte ikisini tasadduk edeyim me Allah'ım. Selam Allahu Selamun <gülüyor> <gülüyor> diyor ki Sa'd-i Ebu Vakkas Efe'e tasadduku bifurufey mali Paramın üçte biriyle tasadduk edeyim mi Ey Allah'ın Resulü Kale la Nebi diyor ki La Hayır. Fasşatru ya Rasulallah öyle çab yarısı malımın yarısını asatoka değmeme isteksi çoksa yarısını vereyim. Ta kalala. "Kultu fe'sulsu ya Resulullah." bir i Nebi o halde üçte birini vereyim, gerisini kızına bırakayım. "Kal es Tamam. Üçte biri. Ve sulsu üçte birini verebilirsin ancak üçte bir dahi Çok. çoktur. O yüzden seleften rivayetler var. Vasiyet olarak arkada insan ölürken geriye bırakacağı parayla alakalı olarak biliyorsunuz zaten üçte birinden fazlasını insan ne yapamaz? Vasiyet edemez. Şeran bir insan malının ancak üçte birine ne yapabilir? Vasiyet edebilir. Yani miras hak eden mirasçılar dışındaki kimselere malının üçte birini ne alabilir? Der ki benim yüz milyarım bu yüz milyarımın üçte biri komşumun oğlu falancaya şuradaki ilim talebesine ve şuradaki bakkalın çocuğuna olsun diyerek hiç alakası olmayan mirasları malının üçte birini verebilir. Ama bu dahil nedir arkadaşlar? Eskuluhu kehir. Ne diyor aleyhisselatü vesselam? Üçte bir de çok. Yani geride kalan miraslarının gözü kalabilir. Değil mi? Onun sebepten rivayetler var. Diyor ki bize allah Teala'nın kendine razı olduğu payı vermek, yani, vermekten hoşlanıyoruz. Allah-u Teala'nın kendine razı olduğu payı ne arkadaşlar? Savaşta ganimetlerle alakalı ayet var ya. Kaçta, kaçta kaç o? Humus. Beşte bir değil mi? Beşte bir. Diyor ki eee Ebu Bekir radıyallahu Arda ma radiyahullahu li nefsihi. Arda ma radiyahullahu li nefsihi. Ben Allah-u Teala'nın kendine, kendi nefsi için razı olduğu şeye ben de razıyım. Denim yani etlerden beşte bir alınır. Allah yolundan avılır, erilir. İnneke entezer <gülüyor> vereseteke <gülüyor> azniyâ taydun min entezerhum âleten itekeffetûnen nâs. nas vesselâm diyor, Sa'd ibn-i Ebi Vakkasa. Sen diyor, yani aileni, çoluğunu, çocuğunu zengin bırakman, yani malını, mülkünü, mirasını onlara bırakman şundan daha iyidir. Neyden? Onlara vermeyip, malını başkalarına dağıtıp sen öldükten sonra da ardından ellerini açıp insanlardan dilenme, para istemelerinden daha iyidir senin akrabalarını zengin olarak bırakman. Yani mantıken de bu böyle değil mi arkadaşlar? Öleceksin, bu dünyadan ayrılıp gideceksin. Diyorsun ki aman kalmasın çoluğumu, o çocuğumu. Hanımla bir şey bırakmayayım. Kardeşlerine bir şey bırakmayayım. Bu var mı arkadaşlar bugün? Var. Bu cimrilik var mı? Var. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yani sen eşini, dostunu, akrabalarını, mirasçılarını, senden miras hak edenleri Zengin olarak bırakman, senden sonra o malı alıp onların zengin olması fakir olarak ellerini açıp insanlardan para dilenmekten daha güzel hayırlı bir iş. Ve inneke lan tunfika nafakatan tabtagi biha vechallahi illa ujidta alayha hatta ma taj'alu fi fi imraatik. Ayet-i diyor ki. Allah için Allah'ın yüzünü arzulayarak, yüzünü umarak, sevabını ve karşılığını bekleyerek yapmış olduğun her şeyde ecrini alacaksın. Mevcursun. Karşılığını, sevabını alacaksın. Ne diyor aleyhissalatürkler? Hatta hanımının ağzına koyduğun lokmadan dahi ne var? Ecir var. Yani hanımına nafaka nedir arkadaşlar? Hanımı nafaka. Yani hanımının yemeğini yatacağı yeri Tem, te, şey yapmam, temin etme dinin senin üzerine koymuş olduğu bir nedir? Vacip, farz. Farz olan bir şeyde dahi yez ettiğin zaman, Allah'ın rızasını arzulayarak yaptığın zaman, yüzünü umarak yaptığın zaman, ne var arkadaşlar bunun karşılığında bir? Ecir var. Çoluğuna cölüne kaşıktan zorla yemek yediriyorsun mesela, bebek yemiyor. Veya hanımına yemek yediriyorsun. Veya dışarıdan rızık getiriyorsun. O hadis aklına gelsin. Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki hanımının ağzına koyduğum bir lokmada dahi senin neyin var? Ecrin var. Bir de bir insan var ki evine kamyonlarla gıda taşıyor ama yeyin. İşte gözünüzde dursun, boğazınızda dursun gibi laflar ediyor. Yani bir tanesi eve bir kuru ekmek getirir ama niyetinde bu vardır. Ezrin alır bir tanesi. Yani görevi olduğundan dolayı onu yapar. Başka böyle bir Allah rızası niyet, Ecir sevap böyle bir şeyler yoktur on aldığı ezir başkadır. Resul başkadır onun için çok daha başkadır. Kalfe kutu ya Resulullah. Ökhlefu ba'de ashabi. İsmi Sa'd bin Abi Waqqas hasta. Ben. Buradan ayrılamayacak mıyım yani? Mekke'den daha çıkamayacak mıyım? Alimler diyor ki sahabeler ve selef hicret olunan yerden Yaptıktan sonra oraya bir daha geri dönmeyi ve orada bir daha kalmayı ne varlardı? Kerih görürlerdi, hoşlanmazlardı. Yani hicret etmişsin artık sen bir yerden ayrılmışsın. Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz var gelmişler, Türkiye'ye hicret etmişler. Daha artık bundan sonra da dönelim de işte orada imkanlarımız devam ediyor. Orada yaşayalım demeleri doğru bir şey değil arkadaşlar. Sadrın bir Vakkas Mekke'de düşünün. Peygamberi de soruyor, burada ben ne kalacak mıyım yani? Mekke'de mi kalacağım? Aleyhisselatü vesselam diyor, اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْحَ اللّٰهِ اِلَّا ازْدَتَّ بِهِ دَرَجِزًا Evet sen burada kalsan bile, sen burada kalsan bile, Mekke'den bu hastalığından dolayı çıkmasan bile, Allah'ın yüzünü umarak, ve vecihini umarak, sevabını, karşılığını bekleyerek yapmış olduğun her amelde ne yapacaksın? derece olarak, kademe olarak, makam olarak Allah katında yükseleceksin. Senin burada hapsolman bir sebebe bağlı. Mekke'den çıkamamanın bir şeyi var. Ne o? Hastalık. Değil mi? Cihada çıkamıyorsun. Hicadettin yurda. hedine geri dönemiyorsun. Gibi. Ve lealleki an fattâ yentefi'a bike akvâmun ve yudarra bike âkharûd. Sen diyor, ola ki uzun yaşayacaksın. Ey saat. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nübüvvet alametlerinden, ayetlerinden, mucizelerinden bir tanesi. Sen umulur ki, diyor, uzun yaşayacaksın ey Sa'd. Hatta Ali zikrediyorlar. Sa'd-i Nebi vakasın. bu olaydan sonra uzun bir hayatı oluyor. Hayatta devam ediyor. 17 tane erkek, 12 tane de kız çocuğu oluyor. Sa'd-i Nebi Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, sen hayatta olmaya devam edeceksin. Hayatın biraz daha uzun olacak. Ve de çok fayda çok insanlar senin senden istifade edecekler, faydalanacaklar ve senden birçokları da ne yapacak? zarar görecek. İslam adına senden insanlar faydalanacak. Küfür adına da birçok insan senden zarar görecek. Allah'ın nam bi ashabi hicretuhum. Diyor ki ayetlesen dua diyor. Allah'ım ashabımın hicretini ne yap? devam ettir. Ne demek ashabımın hicretini devam ettir. Yani hicret etmiş ashab zaten. Dönecek. Yani onların bu niyetlerini ne yapma? Bozma ve onların ayaklarını sabit kıl. Şehzalel Hüseymin Rahimahullah güzel bir şey söylüyor bu hadizin üzerinde. Deminden ne ki hani hicret, hicret edilerek terk edilmiş topraklara yurda tekrardan geri dönmeyi gerekiyormuş körmüş alimler. E burada da hadiste ya Allah'ın ashabımın hicretini ne yaptır? Devam ettir. Sürekli kıl. Buradan diyor şu da anlaşılır. Mesela bazı insanlar diyor, örnek veriyor, evinden diyor televizyonu çıkarmıştır, dışarı atılmıştır. Bu bir hicrettir değil mi? İlk hadiste açıkladık. Hicret kaça ayrılıyordu arkadaşlar? Üçü ayrılıyordu. Neydi onlar? Hicretul mekan, hicretul amel ve hicretul amel. Sen şimdi ameli terk edeceksin. Hicreti terk edeceksin. Televizyonu evinden dışarı çıkarmışsın, atmışsın. Ondan sonra çoluk çocuk Çocuk olmuş hanım demiş, ya işte komşuya gidiyor çocuklar. Oradan buradan topluyoruz. Gel şu evimizde bir televizyon alalım. <gülüyor> Yok arkadaşlar bu. Senin ne yaptın sen hicretini? Bozdun. Sen hicretini bozdun. Bu da bir hicrettir. Değil mi? وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِهِمْ Asharumun hicretini devam ettir. Onları öfçeleri ardına, gerisin geriye, çevirme, geri döndürme. Lakinnel ba'isu Sa'd ibn-i Havle. Peygamber'in istitvamında diyor ki gariban olan sekim şey biliyor musunuz? diyor. Gariban olan Sa'd ibn-i Havle. Medine'de, Mekke'de hastalanmış. Mekke'de ne yapmış? Kalmış. Orada vefat ediyor. Aleyhisselatü Vesselam ona ne yapıyor? Yârfî lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en mâ bi Mekke. Mekke'de öldüğünden dolayı bu sahabeye Hicret edilen ve terk edilen o yerde tekrardan geri dönüp Allah için tekrardan geri dönüp oradan çıkmak kendisine nasip olmadığı için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ne yapıyor? Ondan da şey? Üzülüyor. Ondan adına üzülüyor. O gariban olan yani. o diyor yani. O garibandır işte. Diyor. Bu hadisede ne var arkadaşlar? Niyet var. Niyete vurgu var. Niyete işaret var. Bu çok önemli. İnsan niyetini her zaman hazır tutmalı. Salih eylemeli. Halis eylemledim. Evet, <gülüyor> yedinci adrese geçiyoruz. An Ebu Hüreyre'se Abdirrahman İl-Misakr radiyallahu anh. Biliyorsunuz Ebu Hüreyre radıyallahu anh ismi konusunda iftira edilmiş bir, bir sahabe. Ancak hadis alimlerinin dört şeyinin sonra karar kıldığı isim Abdurrahman. Abdurrahman İl-Misakr radiyallahu anh diyor ki "Kal, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inna allaha la yanzuru ila ecsamikum allah Teala sizlerin cisimlerine, bedenlerine, vücutlarına bakmaz. Yani Allah katında sizin yakışıklı olmanız, vücudunuzun güzel olması, yüzünüzün böyle güzel, yakışıklı olması önemli değil Allah katında. وَلَا اِلٰى سُوَرِكُمْ Şekillerinize bakmaz allah Teala. Peki allah falan Teala neye bakar? allah Teala için önemli olan nedir arkadaşlar? Bazen görürsünüz insan mı? Dersiniz ya bir adam gördüm kapkara. Simsiyah. Saçları kıvır kıvır. Üstü başı da yani böyle yeni elbise değil. Topukları çatlamış. Elleri çatlamış. Bir de kendinize bakarsınız. Aynaya geçersiniz. Elleriniz yumuşacık. Suratınız böyle parakalı tertemiz. Hele bir de sakalını kesiyorsa bu arkadaş Allah onu kurtarsın bu masiyeti günahı işlemekten. Bir kendine bakarsın bir de ona bakarsın şeytan belki de sana şu vesveseyi ya. Vay ya. Yani Allah bize merhamet etmiş. Allah bize fazla keremini vermiş, minnet etmiş. Bak. Ağına bakarsın ki gece horul horul uyuyorsun, namaza kalkmamışsın. Ete teheccüdün var. Ne sabah namazına gidip cemaatle namaz kılıyorsun. Ne her ay okuduğun bir hatimle Kur'an-ı Kerim'in var. Ne pazartesi perşembe tuttuğun bir oruç var. Ne ilim talep ediyorsun. Ne hadis ezberliyorsun. Ne Kur'an ezberliyorsun. Bir de o adama bakarsın ki Adam gece kalkmış. Bizim öyle bir arkadaşımız vardı. Suriye'de okurken yanımızda. Böyle o vasfettiğim özelliklerdi. Eli boşu böyle çatlamış. siyah Gece bir kalkandık. Ağlıyor, namaz kılıyor. Bir bakarız Kur'an'a izberliyor. Allah feala neye bakıyor arkadaşlar? İnne akramakum, اَنْدَ اللّٰهِ Ne diyor ayette Allah-u Teala? Sizlerin Allah katındaki en değerli olanlarınız en şerefli olanlarımız, en kaliteli olanlarımız kimlerdir? Etkâkum. <gülüyor> en takvalı olanlarımız. Takva arkadaşlar. Takva. <gülüyor> Onun için seleften böyle altın suyuyla yazılacak güzel sözler var. Leyse Allahi ve beyni halqihi sıletun illa bit takva diyorlar. Ne demek bu? Allah'la mahlukatı arasında, yarattıkları arasında tek bir bağ vardır. Nedir o bağ? Nedir arkadaşlar? Takva. E örnek verdik arkadaşlar. Kimisi vardır, imamla birlikte iftitah tekbirine yetişemedi diye, imama Fatihada yetişmiş diye üzülür. Fazileti kaçırdığından dolayı. Kimisi de vardır ki, imama son teşebbüte yetişir, kendine göre zanneder ki, oh be cemaate yetiştik Cemaati kurtardık. Kimi de vardır, ikindi ezanı akşam ezanı okunmadan bir dakika önce ikindi kılmıştır? Oh be! namaza vaktinde kıldık der. Değil mi yani? Bu da namaz ikindi kıldı, Bu da ikindi kıldı, Bu da ikindi kıldı. O yüzden arkadaşlar yani önce kendi nefsime sonra siz değerli kardeşlerime bunu hatırlatıyorum. Takvalı olmak takvalı olmaya çalışmak ve bunu sürekli birbirimize öğütlemek. Çok önemli. <gülüyor> Hemen diğer hazine <yazıye> geçiyoruz. An Ebi Musa Abdullah ibn Kays El Eş'ari radıyallahu anhu kal. Su ile sallallahu aleyhi ve sellem ve yuqatilu himyaten ve yuqatilu riyaen aleyhissalatu gösteriş olsun diye kavmiyet, milliyetçilik adına ve kahraman desinler diye savaşan bir adam hakkında peygamberimize bir soru soruyor. Yani nedir bu durumu? اَلْيُّ ذَالِكَ فِي سَب۪يلِ Bunların hangisi diyor Allah yolundadır diye soruyorlar peygamber aleyhissalatü vesselam'a. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَى اللّٰهُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ اِيَا الْعُلْيَا Ne demek? Ne demek? Kim Allah'ın kelimesi, Allah'ın dini, tevhid, üstün olsun diye savaşırsa, onun o yapmış olduğu savaş Allah yolundadır. Bakın niyet. O da kılıç sallıyor, o da kılıç sallıyor. Biliyorsunuz hadisi, adam önüne geleni deviriyor, onu yıkıyor, bunu deviriyor. İnsanlar diyorlar, ne kahraman, ne kadar güzel be. Hatta kimler diyor cennette, aleyhissalatü vesselam ki, o nerede? Ateşte. Neye binaen? Niyete binaen. İnnemal a'malu il hadis. İnnemal a'malu bin niyâk. Ve innemâ likullin ri'il mânevâ. Bu hadisi ezberlemeniz için demiştik geçen hafta. İnşallah ezberlemeniz için dedir. Dokuzuncu hadisimize geçiyoruz. An Ebi Bekara'ta. An Ebi ibn el ibnil Haris'in seqafi radıyallahu anh. Annem nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâr. İzal İki Müslüman karşı Müslüman karşı karşıya gelir. Ne için karşı karşı? Öldürmek için. demek istiyoruz. Bize feyihma, kılıçlarla bir halde, kılıçlarıyla. Falqatil qatilu vel finlar. <gülüyor> Diye kalesatı sen. Katil de, öldürülen Maktul de ateştedir. Kudur <gülüyor> ya Rasulallah. Diye ki sabah. Abu Bekr. Bu falqatil, fena falı Maktul. Ben katil anladık. Katili anladık öldürmek istiyor. Maktulun suçu ne? Maktul ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki tabi bu, bu özel bir durum. Yani her katil ve her yani her katilin ve maktulun olduğu yerde katil ateşteyse maktul de ateştedir diye bir şey yok. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Men kutiledule malihi fe şehid. şehit. Men kutiledule delihi fe uve şehit. Kim kanı uğruna, kim malı uğruna öldürülürse o Şehittir yani senin malını birisi almaya gelmiş, ona savununu onu savunuyorsun evden çıkarmaya çalışıyorsun hırsız olmuş hırsız olarak evine girmiş ya tecavüz edecek eşine dostuna, akrabanı onu korumaya çalışıyorsun hırsını korumaya çalışıyorsun ve seni o adam öldürüyor o öldüren de sen de ateşli değilsin bu hadis özel bir duruma bağlı ne o bu hadiste izir edilen inna <gülüyor> hukain harisan alaqtli sahidi yani o maktul ama, maktul ama öldürüldü ancak o aslında Öldüreni almak istiyordu? Öldürmek istiyordu. Niyetinde ne vardı onun? Niyetine gider onun. Kimi öldürmek istiyordu? Karşısındaki katili. Kendi katilini öldürmek istiyordu. Demek ki insanlar arkadaşlar niyetine göre ne var? Ecz olur. Aaliler bundan da birçok hüküm çıkartıyorlar. Yani bir tane adam var. Ker işleyecek. Hina etmeye gidiyor. Arabaya bindi işleri ayarlamış, parasını vermiş, zina edeceği yere gitmeye çalışıyor, trafik var, trafik bitiyor, tekerlek patlıyor, araba bozuluyor, gidemedi. Bu adam zina etmiş, günah alıyor yani. Bak muhalifler nasıl? Öldüremedi, maktul oldu. Öldüren o. Ama ateşte. Çünkü niyeti ne onun? Niyeti, öldürmek. O yüzden arkadaşlar dikkat edin. Niyet çok önemli. Niyet çok önemli. Sonuncu hadise geçiyoruz. Aleyhi huayratı radıyallahu anh kâli kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem salâtur <gülüyor> raculü fî cema'ah tezîdu alâ salâti fî beykiyi ve salâti fî sunukîhî id'an ve eşliğine derece Kişinin dükkanında, çarşıda ve evinde tek başına kıldığı namazdan daha ziyadelidir. Daha eftaldir, daha faziletlidir. Camide kılmış olduğu Cemaatle kılmış olduğu namaz. Kaç derece? Seba'an ve Eşrîm. 27 derece. Ve zâlike, bunun açılımı ne? Ve zâlike enne ahadahum idâ tavadda'a fâhsenel vudu'a fümme etel mescide lâ yenhuduhu illa salâh. Evinden ancak namaz için çıkmak için ayrılan ve namaz için ayrılmadan önce de çok güzel bir şekilde abdest alan bu insan lâ yuriduhu illa salâh ve namaz için çıkan لَمْ يَخْتُ خَتْوَةً اِلَّا رُفِعَلَهُ بِهَا دَرَجَةً Camiye giderken bir adım atmış olmasın ki onun Allah katındaki bir derecesi yükselmiş olmasın. Yani şimdi evimden abdest alıyorsun güzelce ve seni evden çıkaran tek şey camiye gidip namaz kılmak. Mesela avzar oturuyorsun, Beyazıt'ta bir işin var. Ama biliyorsun ki öğlen namazını önce ne yapacaksın? Beyazıt'ta kılacaksın. Kabir olmayan camilerde tabi. Evden çıktın, abdestini aldın, diyorsun ki ben önce namaz kılacağım. Namaza gidiyorum. Bütün o yol boyunca arkadaşlar, hatta Şeyh Sarayvesi'ni diyor Ayme o tekerlek döndükçe, ki her turda mı olur, yarım turda mı olur? Bir ne alıyorsun diyor? Ezin alıyorsun. Ve derecen <gülüyor> yükseliyor. وَحُتَّ عَنْهُ بِهَا خَطِئَةٌ حَتَّى يَدْخُرَ الْمَسْجِ Mescide girenerek senden bir hata düşürülüyor, siliniyor. فَإِلَى دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي السَّلَاءُ مَا كَانَ تِسْسَلَاتُهِ يَتَحْبِسُهُ Namaz için camide oturduğu sürece o namazda gibidir. Camiye namazdan önce git bir kere Yarım saat önce git. Zikirlerini çek. Namaz için beklediği sürece namazda olan bir adam gibi sevap alıyorsun. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam mescitte birisi namazı beklerken ellerini böyle parmaklarını birbirine girip, girdirip avuçlarını birbirine sıkmasının ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Yasaklıyor. Çünkü sen namazda camide, mescitte namazı beklediğin sürece namazda bu yasak sana diyor. Dikkat edin. Bazen cuma namazlarında oluyor genelde maalesef. İbadete hırsımız alı olduğu için cumaya belki derken geliyor. Bakıyorum böyle bazı arkadaşlara yani cemaate. Eline bele üzerine geçirmiş namazı. Bunda nehi var? Yesap bak. Velmelaiketu <gülüyor> sallun ala ahadhim ma adam fi meclisihi allazi salla fihi meleklar. Namazı kılan ve o namazı kıldığı yerde bekleyen tespit edecek yani ondan sonra oturup bekleyen Kur'an'ı okuyan adama orada olduğu sürece dua ederler. Ne derler? Sen duymuyorsun, senin haberin yok. Melekler düşünün. Allah katında sen elinden çıktın, ne niyetle cami etmen yazdın. Bak niyet önemli. <gülüyor> Her adımında bir derecen yükseldi. Bir hatanın, bir günahın senden ağabını silindi ve melekler diyorlar ki: "Allahum erhamhu. Allahum ğfir Allahum töb alayh." Melekler böyle dua eder. Allah'ım ona rahmet et, ona mağfiret et ve onun tevbesini kabul et. Ma alam yu zifih ma lınhıdıf fiit. Ocağımda o mescitte kimseye eziyet vermediği sürece abdestini bozmadığı sürece bu hal orada o şekilde devam eder. Burada da ne var arkadaşlar? Dikkat edin. Niyete vurgu var, niyete işaret. Sondan bir önceki hadisenizi alacağız. Bu hafta bu babı bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta tevbe babına geçeceğiz. Enabil Abbas Abdullah ibn Affas ibn Abdülmuttalib radıyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki ma yerdi an Rabbihi tebaraka ve taala قال diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam bu hadis kutsidir. Tabilden rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam "İnne <gülüyor> Allah katabe'l hasenati ve's seyyiat." Allah Teala iyilikleri de kötülükleri de yapmış, yazmış. <gülüyor> bunu iki türlü anlayabiliriz. Birincisi Allah Teala lehî mahfuzda yazmış. Ezelde yazmış. İkincisi melek bunu işlediği zaman melekleri emrediyor. Melekler de ona ne yapıyor? Kul. Günah işlediği zaman Allah meleklere emrediyor. Melekler de bunu ne yapıyor? İyi ve kötülükleri yazıyor. İnna <gülüyor> Allah kâtab al ve al Allah tabrak bütün hasenatı, seyyatı, kötülükleri iyilikleri beyan etmiş, açıklamış. Fırma hemme bir hasanetin, Kim bir iyilik yapmak için hareket eder, niyet ederse ve onu yapamazsa, başarısız olursa yapmadı, onun için yola çıktı ama yapmadı. Bu heminden dolayı, bu niyetinden dolayı insan tam bir kamil bir hasanet namar alır, sevap olur. Niye? Çünkü arkadaşlar kalbin ameli olan niyet ne oldu? Yerine geldi. Kalbi amel işledi. Ve bunun karşılığını ne yapması lazım? Alması lazım. Allah-u Teala vaat etmiş bunu. Ona ne yapıyor? Kamil bir hasene sevap yazıyor Allah-u Teala. وَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا Allahu عَشْرَ حَسَنَاتٍ ila سَبْعَمِيَةٍ ضِعْفٍ ila أَدْعَفٍ كَثِيرًا Eğer bu adam niyet ettiğini niyet ettiği salih ameli yapmak için işe konulur ve onu yaparsa, Sevabın arkadaşlar, 10 sevaptan 700'e kadar değişiyor. Yahut 700'un katları. Yani, Demekten bir örnek verildi. O da ikindi yıkılıyor, o da ikindi yıkılıyor, o da ikindi yıkılıyor. Ya aynı anda, yan yana aynı imamın arkasında namaz kılıyor, onun aldığı sevap 10, on, onun aldığı sevap 2. Birisi namazda ne kadar mal almış, ne kadar masatmış onu düşünüyor. Neden? <gülüyor> Birisi okumuş olduğu ayetleri düşünüyor. Rabbinin öndeki tezellülünü, zilletini haşyet içinde ta tasavvur ediyor. Ve وَاِنْهَمَّ بِسَيِّئِتِنْ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَ اللّٰهُ اِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا Kim de bir kötülük yapmak ister, kötülük yapmak ister, niyet eder. Ancak onu yapmayıp vazgeçerse, biraz sonra hadiste gelecek, <gülüyor> amcasının kızını kucağını oturmuş tam zina edecek, amcasının kızı ne diyor? Allah'ın mührünü ancak hakkıyla açabilirsin. Allah'ın koyduğu şartla açabilirsin. Kötülüğe niyet etmiş. Kafaya yerleştirmiş. Tam uygulamaya geçecek. Kızdük ittakillah. Allah'tan kork. Hemen kalkıyor. Ne oldu? Bu hareketinden dolayı terkten dolayı Allah için terk ettiğinden dolayı bir sevap aldı. Ama deminden dedik ya tam tersi olsa, yani kötülük yapmaya giderken niyet etse. Ama kötülük yapmaya giden yolları deneyip deneyip deneyip sonuca olasamasa sonuçta maktul olsa, kardeşini öldürmeye gidip kılıç çekip öldürülene olsa ona da ne var arkadaşlar? İşlemiş olduğu ne var? Ateş. وَاِنْ هَمَّ بِهَا فَاَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِلًا Bu da Allah-u Teala'nın fazlı keremi bakın. iyilik yapmaya niyet ediyorsun, yapıyorsun, on ila 700 ve yedi katları kadar sahip var. Kötülük yapmak için yola çıkıyorsun, yapıyorsun, karşılığı karşılığı ne? Bir. Yani bu kadar karlı bir ticaret, bu kadar karlı bir alışveriş ama bunun karşılığında ahirette yine de insanlar hep hüsranda olacak çoğu. Vel asr, innel insana nefis, kusur. İllellezine ve amilû ancak iman edip salih amel. Teva ve teva sabbül sabr. Olur. Hakkı ve sabrı tavsiyemler. Yani eğer bir insan kendisine bu kadar hasenatın çokça verilmiş olmasına rağmen ahirette ahirette bunların karşılığını göremiyorsa işte muflis iflas eden kimse olur Diğer hadis uzunca bir hadis. Onun hemen buradaki elimizdeki Türkçe tercümesinden okuyalım. Gerek bir yapalım. Evet Hasan kardeş <gülüyor> Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin El-Hattab radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinledim. Şöyle buyuruyordu. Sizden evvelki ümmetlerden bir cemaat yola çıkmışlardı. Geceyi geçirmek için bir mağaraya girmek zorunda kaldılar. Mağaraya girdiklerinde dağdan bir kaya parçası yuvarlanıp mağarayı üzerlerine kapattı. Bunun üzerine birbirlerine sizi bu kayadan ancak önceden yaptığınız salih amellerinizi tesire kılarak Allah'a yalvarmanız kurtarabilir dedi. Evet. Dikkat edin, bu hadisler ne var? İnsanların yapmış oldukları salih amelle Allah'a tevessül etmeli Bu caiz bir tevessüldür. Bunu tafsiriyle daha önceki derslerimize açıkladık zaten. Evet. <gülüyor> İkilerinden biri Allah'ım benim aşırı derecede yaşlanmış annem ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hizmetçilerime bir şey içirmezdim. Çünkü birinde hayvanlarımın oklaması için ağaçlık ve yeşillik yer bulma arzum beni meşgul etti. Ve onlar uyuyuncaya kadar dönememiştim. Akşam sütlerini sarıp getirdiğinde onları uyuyor vaziyette buldum. Kendilerini uyandırmayı ve onlardan evvel çocuklarımı ve hizmetçilerimi içirmeyi de uygun bulmadım. Elimde süt bardağı şafak sökene kadar kendiliğinden uyanmalarını bekledim. Oysa çocuklar açlıktan ayaklarıma dolaşıp ağlıyorlardı. Derken annem, babam uyandı ve sütlerini içi verdiler. Allah'ım eğer bunu senin rızan için yapmışsam şu kayayı içinde bulunduğumuz mağaradan uzaklaştır diye dua ettim. İlk insan bunu yapıyor. <gülüyor> Annesine, babasına süt vermeden, ikram etmeden anne baba eta Karşılığı çok büyük. Sevabı çok büyük bir amel. Matlup olan, vacip olan bir amel. Evet. Bunun üzerine kaya birazcık kıpırdadı. Ancak yine de çıkamıyorlardı. Sözü diğer aldı ve Allah'ım benim amcamın herkesten daha çok sevdiğim bir kızı vardı. Bir rivayette ben ona tıpkı erkeklerin kadınları olan aşkının zirvesinin ertebesinde seviyordum şeklinde gelmiştir. Ben ona yaklaşmak istedim ancak o kabul etmedi. Ta ki birkaç sene sonra bir kıtlığa maruz kalınca bana geldi. Ve ben kendisine benimle yalnız kalması şartıyla 120 dinar Altın verdim. O da bunu kabul etti. Tam ona yaklaşmaya fırsat bulmuştum ki, bir rivayette ayakları arasına çürpmüştüm ki, Allah'tan kork, haksız yere bekarlık mührümü bozma, dedi. Bunun üzerine derhal vazgeçtim. Oysa o bana insanların en sevilmesiydi. Ona vermiş olduğum altınları da anladım. Allah'ım, eğer bu iş senin rızanı kazanmak için yapmışsam, İçinde bulunduğumuz mağaradan bizi kurtar diye dua etti. Şimdi kişi de arkadaşlar harama yaklaşmış. da önce ifade ettik. Allah-u Teala hatırlatılınca kendisine ektaqillah denilince hemen ne yapıyor o konuda? Elini eteğini çekiyor. Allah'a dönüyor. Röca ediyor. Ve bu da salih amel. Bunu zikrediyor Allah-u Teala'ya karşı. Evet. Bunun üzerine kaya biraz daha kıpırdadı. Ancak yine de çıkamıyorlardı. Üçüncüleri sözü aldı. O da Allah'ım, ben işçiler çalıştırmış, ücretlerini vermiştim. Ancak onlardan biri, hakkını almadan gitmişti. Ben onun ücretini çalıştırdım. Öyle ki ücretinden birçok mal hasıl oldu. Bir zaman sonra bu işçi bana geldi ve, ey Allah'ın kulu, ücretimi bana öden dedi. Ben, burada gördüğün deve, sığır, dava ve hizmetçilerin tamamı senin ücretinden artmıştır deyince adam, ey Allah'ın kulu benim alay etme dedi. Ben, senin alay ettiğin, seninle alay ettiğim falan yok dedim. Bunun üzerine adam malların tamamını önüne alıp götürdü ve geride hiçbir şey bırakmadı. Allah'ım eğer bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam içinde bulunduğunuz mağaradan bizi kurtar şeklinde dua etti. Bunun üzerine kaya biraz daha açıldı ve çıkıp yollarına devam etti. Üçüncüsü de Allah için yapmış olduğu bir şey kullara karşı Allah için yapmış olduğu salih bir halis bir şekilde yapmış yani olduğu bir zikrediyor. <gülüyor> ve bununla da birlikte taş tamamen kaya tamamen o mağaranın ağzından asılıyor ve hepsi kurtuluyor. Dikkat ederseniz bunların hepsinde ne var? Bir i̇nsanların salih bir şekilde, halis bir şekilde Allah için yapmış oldukları teveccüh var. Eee burada da niyetin önemi bir, bir kez daha ortaya çıkıyor. Bunlarla yetinelim. Önümüzdeki hafta babut tavla'dan Ta halde inşallah subhanakallahumma la ilaha illa